Hindistan'ın doğusunda bulunan Dongria Conte kabilesi, Londra merkezli Vedanta isimli uluslararası maden şirketinin kutsal olduğuna inandıkları topraklar üzerinde boksit madeni açmasını önlemek için bir mücadele başlatmıştı. Gerçek yaşamdaki Avatar olarak adlandırılan Dongria Conte halkının kutsal sayılan toprakları koruma mücadelesi Avatar filminin yönetmeni James Cameron, Booking ödülü yazarı Arundati Roy, Britanyalı oyuncu Joanna Lumley ve Michael Palin tarafından desteklenmekte. Hindistan Çevre Bakanlığı 2010 yılı Ağustos ayında Vedanta'nın maden açma talebini reddetmişti. Bu tarihten sonra bile devam eden mücadele nedeniyle şirket üst mahkemeye başvurdu. Mahkeme bugün kararını verecek. Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'ın geçen yıl yayınladığı raporda Vedanta şirketinin aynı bölgede nehirleri kirlettiği, tarımsal ürünlere zarar verdiği ve yerel kabilelerin yaşamlarını engellediğini belirtmişti. NASA'nın önde gelen iklim bilimcilerinden Profesör James Hansen, Edinburgh Uluslararası Bilim Festivali'nde yaptığı konuşmasında insan kaynaklı iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarını bertaraf etmek körelikle eş çok büyük ahlaki bir konudur dedi. Profesör Hansen, gelecekteki bir toplum için pahalı ve yok edici sonuçların birikmesi bir nesilden diğerine adaletsizlik anlamına gelir diyor. Bilime yaptığı katkılardan dolayı prestijli Edinburgh madalyası ile ödüllendirilecek Profesör Hansen Hansen'in kabul konuşmasında ise yine karbon emisyonları konusunda dünya çapında bir vergi uygulaması çağrısı olacak. Konuşmasında gelecek nesilleri iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumanın aciliyetinden bahsedecek olan Hansen, küresel işlemler vergisinin fosil yakıt kullanımının kesilmesini zorlamak amacıyla acil uygulanması gerektiğinden bahsedecek. Greenpeace, Batı Afrika sularında sürdürülebilir balıkçılık için mücadele yürütüyor ve Avrupa'nın Afrika sularındaki balık talanına durduyor. Mücadele bu yıl bir dönüm noktasında. Ocak ayında 6 bin küçük geleneksel balıkçı sürdürülebilir balıkçılık için açılan imza kampanyasına imzalarını koymuştu. Şubat ayında ise Greenpeace'in gemisi Arctic Sunrise sanayi balıkçılarının trolleriyle denizlerimizi boşaltmaları karşısında süren eylemleri desteklemek için Batı Afrika sularına yelken açtı. Greenpeace'in Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile seçilmesinin hemen öncesinde yaptıkları görüşmelerin ardından seçim sonrası Sall'ın halkına verdiği ilk mesaj sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili oldu. Sall bu konuyla hükümet olarak aciliyetle el koyacaklarını açıkladı. Batı Afrika'da balık demek çünkü yaşam demek. Şili Üst Mahkemesi 2020 yılında ülkenin %20 elektrik ihtiyacını gidereceğini söylenen Patagonya'daki tartışmalı baraj projesine yeşil ışık yaktı. Şirin'in en yüksek mahkemesi 6 bin hektare sular altında bırakacak 5 baraj incasından sonra oluşan Hidro Aysen projesi için bugüne dek açılan 7 temiz başvurusunu da reddetmiş oldu. Hükümet projeyi geçen yıl onaylamıştı fakat dava çevre etki değerlendirme raporu üzerinde oluşan muhalefetle yüksek mahkemeye taşındı. Hakimler çarşamba günü projeye karşı çıkanların iddialarını reddetti. İddialar arasında çevre etki değerlendirme raporunun Laguna San Rafael Uluslarar Parkı'nda yaşayan soyu tükenmekte olan Yomul geyiğinin geleceğinin zarar göreceği ve iyi değerlendirilemediği ve akıntının aşağılarda yaşayan insanların da karşılaşacağı tehlikeler konusunda uyarmıştı. Yine açıklama gerginliği yeniden arttırdı. Mahkeme kararını takip eden bir seri ulusal protesto yanında genel grev çağrısında da bulunuldu. Greenpeace ve APP yani Asia Pulp and Paper arasındaki mücadele bu hafta başı bir dönüm noktasından geçti. Greenpeace'in APP şirketini Endonezya'da korunan ağaç türlerini kesmekle suçladığı raporunu takiben 9 şirket APP ile bahşetmek üzere adımlar atacaklarını açıkladı. Bu şirketler arasında Mondi, National Geographic, Constable, Acer Xerox ve de var. Şirketler APP'den satın almalarını askıya aldıklarını açıkladılar. Greenpeace'in APP karşısında sürdürdüğü kampanya sonrasında Nestle, Kraft, Unilever, Adidas ve Mattel APP'den alımlarını durdurmuşlardı. Greenpeace'in bu kampanyada APP'nin ağaç kesme uygulamalarını değiştirmesi ve daha sürdürülebilir uygulamalara geçmesi yönünde şirkete baskı uygulamayı amaçlıyor. Greenpeace yeterli sayıda müşterinin APP'den kağıt almayı kesmesi sonucu piyasada kalmak için talep edilen değişiklikleri yapmaktan başka çaresi kalmayacağına inanıyor. Umalım APP'dekiler sadece müşteri kaybettikleri için değil... Doğa ve çevrelerine önem verdikleri için de bu kararı alsınlar. İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yazılı soru enerjisini yanıtlayan Eker, Geydoğlu gıdaların bakanlığın sağlık üzerine oluşabilecek risk çalışmalarını yaptığını ve tedbirleri aldığını iddia etti. Bakan Eker bugün... Ne kadar yem amaçlı izin verilen soy ve mısır çeşitlerinde risk oluşturabilecek bir unsura rastlanılmamıştır dedi. Greenpeace ise GEDO'lu yemlerle beslenen hayvanların etinde, sütünde ve yumurtasında o parçacıklarına rastlandığını söylüyor. Ve kısa dönemli risklerin yanı sıra uzun dönemli risklerin hala bilinmediğini, halkımızın denek olarak kullanılmaması gerektiğini söylüyor. GEDO'lara karşı imza kampanyasına yemezler.org adresinden katılabilirsiniz. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.